Podcast'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne demek hoş bulduk? Sen sonuncu değil misin? Geldim ben. Bu sefer ben geldim. <gülüyor> Allah Allah. Hep hoş geldiniz diyeceğiz? Bu sırada hoş bulduk diyelim. Evet. Nasılsınız gençler? Kime dedim? Dinleyicilere <gülüyor> dedim. Tabii hiç bize cevap alamıyoruz ama olsun. Ha. Ya neyse biz yine kendi kendimize konuşuyoruz. Kendi da. kendimize konuşuyoruz. Dinleyenler varsa da... Ee... Dinleyenler ses versin. Seslerini ha? seslerini Facebook'tan veya işte e-mail yoluyla bize ulaş, Ulaştırsınlar Bir dur, bir, bir dur ha? bir bekle bakalım bir ses versinler. O mal mısın? <gülüyor> Araba geçiyor ya. Yani. Ha bu arada e-mail adresimizi bilmeyenler info@bellerin.com bu kadar basit. Ee, bugün ne konuşacağız? Exoblivion. Bugün ne konuşacağız? <gülüyor> Bilmem ne konuşalım. Yani bu kafandaki atarkesini piyasada, <gülüyor> piyasada bir şey kalmadı konuşacak demiş. Eee <gülüyor> Evet, Exoblivision'un kafasındaki at maskesini bugün çıkartacağız. Evet. Altındaki alter boyu. E Altında kim var? Altında kim var? Aslında at maskesini çıkardığı zaman altındaki yüzü pek de at maskesinden farksız değil. Niye öyle? <gülüyor> niye öyle bir şey dedin ki? <gülüyor> ne bileyim? Senin kimliğin artık belli olacak ya. Laf sokabilirim artık sana. Terbiyesiz yapma lütfen. <gülüyor> evet. Vallahi. Bu kararı niye verdiğini Söyle önce bize. Bu kararı niye var. verdim seni? Yani ne bileyim, e, zaten aslında Exoblivion'da da bayağı zamandır, aslında forumlarda orada burada kullandım benim. Hı hı. Ondan sonra çok da böyle Nick'e ihtiyacım ihtiyacımı onu da zayıtmıyorum yani. Kendi ismim de Nike gibi zaten. Aa, kısaltırsan, hı. TSE falan yapıyorum. Hı. Türk, Türk Standartları Enstitüsü gibi bir şey oluyor zaten. <gülüyor> Baş harfleriyle birleştirdiğim zaman. O yüzden hani çok da lazım değil gibi düşündüm. Ayrıca ne olacak ki yani? Gizli iş mi yapıyoruz yani Gizli iş Milletin arkasından ama. podcast mi çeviriyoruz? Çevirmiyoruz. Yani. Öyle. Yüzünü yüzle konuşuyoruz işte. Dinleyen dinliyor zaten. Yani ee. Ancak sen kor şey sen gıcıksan ben ne yapayım? Benim durumum farklı. Oo. Yani e, benim te tek işim podcast çekmek değil sonuçta. Senin de öyle. Ama hani sonuçta e, yanlış anlaşılmasın benim hani. E, temsil ettiğim bir e, başka özel kurum var. Dolayısıyla <gülüyor> adının benim gözümün ben çok e, bilinmesi o kurum için çok fazla <gülüyor> olmayabilir. <gülüyor> ben, ben sonuçta hobi olarak burada konuşuyorum Allah Allah. İstediğimi konuşurum. Hep konuşurum. Evet. Şimdi Neyse. o zaman Hı. o zaman. O zaman ne konuşacağız? Kimsiniz? Nesiniz? Ya o zaman bir şey yapalım yani. Exobulvion aslında kimdir? Exobulvion aslında Adınız, söylediniz. Saygın Ergendir. Yaşınız. Saygın Ergendir. Eşek kadar adamdır. Eşek kadar, Böyle kadar boş adamdır. Böyle boş boş işlerle uğraşan. He. Ondan sonra işte işi gücü yok. X-Men ne yapmış yok. Ondan sonra <gülüyor> Wolverine kime şey ne çıkarmış. Ondan sonra ona malı bok atıp sevdiği şeyler üzerine konuşan bir tip işte. Ne olacak? Hı. Evet. E, Facebook'tan takip edebilirsiniz. <gülüyor> Twitter'dan takip edebilirsiniz. E, Bulursanız <gülüyor> Evet. E, Tevfik Saygın Ergen. TSE olarak Tse geçiyor. Işte. Türk Standartları Enstitüsü e, evet. olarak. Yani böyle bir şey işte. Hayat sonuçta. Ya Bu mu yani? Climax'ı... Bu olmayan... yani evet. Asıl çok önemli bir şey değil işte. Ondan sonra <gülüyor> çalışıyorum yani. Çok, çok şey böyle... yani Gizli bir şey çevirmiyoruz bu da. Benim o. <gülüyor> Evet. Hayal 40 numaralıysanız da lütfen 9'a tuşlayın. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. O Evli yüzden... ikili sahibi. Ya işte neyse. <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz gibiyim. <gülüyor> ee, bugün Kikes 2 izledik. Bugün Kikes 2 izledik evet. Bugün Kikes iki... 2 konuşmayalım. Çünkü Konuşma... daha bugün dün çıktı. Ee, i̇zlememiş olanlar olabilir. Belki haftaya konuşuruz. Ha, olabilir ama yani... Bu arada hani sadece bir şey değinmek istiyorum Kikansiki ile ilgili. E, Chloe Morta sevenler için bir e, adeta soft porn porn gibi bir film. Evet çok seviyoruz. <gülüyor> Aynen. <Ayrıca>. <gülüyor> ben artık böyle şeyler söyleyemiyorum. Bilmiyorum artık. sen söyleyin. Durum ortaya çıktı. Neyse. E, ama çok güzeldi. Ben o kısmı hakikaten çok takdir e, ettim. Jim Carrey karakterini ben asıl de çok e, vurucu olacağını düşünüyordum. Evet, ben Başarılı çok... bir performans olduğunu söyleyebilirim. Fakat birazcık e, kısıtlı kaldığını da söyleyebilirim. Kısa, kısa Big Big dediği gibi bir şey bekliyordum ben. Baştan sonra bize eşlik etsin istedik evet. ama olmadı. Ama bu, bu kadar spoilerla da e, Kikeski'yi kapatalım istiyoruz. Kapatalım tamam peki. Ee, başka ne konuşacağız? Başka oyun konuşabiliriz. Oyun Gece konuşabiliriz. Yani. Ha bu Batman arada bu şimdi. arada hani e, biz diyoruz ki acaba pellerinliği biraz e, fazla mı boşladık? Birazcık daha e, hani biz şu ana kadar sadece kendi hobimiz olduğu için e, keyfimize göre işte haber girdik, podcast çektik ama birazcık da artık e, dinleyicilerimize, okuyucularımıza birazcık daha interaktif bir eee sağlasak diye düşünüyoruz. Hani belki de sizlere sormakta fayda var pellerinliğinden ne bekliyorsunuz? Ee, bu, nasıl bu bölümün bir... adı siz bizden ne bekliyorsunuz <gülüyor> olarak. Sevgili <gülüyor> soru soracağız. Cevapları şıklar olarak haline vereceğiz. Yani bir birazcık daha genişletmek, geliştirmek, büyütmek. Büyütmek çok doğru bir terim değil belki ama hani birazcık daha işte e, sizlerle birlikte... Haşır neşir olabileceğimiz bir ortam haline sokmayı istiyoruz açıkçası. Hani siz ne önerirsiniz? Forum, ne bileyim e, offline e, buluşmalar olabilir. Birlikte sinemaya gidebiliriz. E, ne bileyim e, oturup çizgi roman konuştuğumuz bir e, haftalık aylık buluşmalar olabilir. Herkese saygının evinde bek evine bekleriz. Adresi de. Öyle <gülüyor> <gülüyor> evet. mi? belli artık. ya bilin belli de ne var <gülüyor> Neyse sonuç olarak e, <gülüyor> Pelerin Pelerinle e, yeni renkler Katmak istiyoruz. katmak istiyoruz. Ne bileyim ee, daha çok oyun haberi mi görmek istiyorsunuz? Daha çok film haberi mi görmek istiyorsunuz? Daha hani çok... yani siz isteklerinizi söyleyin. Hani olacak diye bir kar <gülüyor> da ama. Evet o, olacağına garantisi yok ama hani en azından bize bir şeyler söylemiş olursunuz. Hani dediğimiz gibi e, Facebook'tan bize ulaşabilirsiniz. E-mail adresimizden ulaşabilirsiniz. Saygı'nın evinden ulaşabilirsiniz. <gülüyor> bana B Bölümün özellikle... sonunda Saygı'nın telefon numarasını da açıklayacağız. DM'den yürüyebilirsiniz bana. Türk Nara Enstitüsü'ne ulaştırabilirsiniz. Neyse ne konuşalım? Valla diyorum ki şimdi e, gündemde ha. ne var onu konuşalım bence. Ya, belki de çok böyle gündem gitmemek lazım bu bölümde. Birazcık böyle hani madem e, kimliğimizi açıklıyoruz yani en azından sen hatırladın. Birazcık daha <gülüyor> hani e, kendimiz üzerinden geyik çevirebiliriz. Ne bileyim son zamanlarda ne yaptın? Valla son zamanlarda aha, sıra şey yapıyorum ya Geeklik adına of ne of yaptın? Oynadım. Nasıl of Us oynadın bayağı. Hı hı. Herhalde yani... Sen, sen de sonuna yetiştim zaten. Ee, çok az, çok nadir ve çok az oyun bitiren, oyun bitiren bir, bir insanım. Evet. O, o kadar çok vaktim olmuyor zaten. Hani bir oyunu dibine kadar oynayacak. Ama hakikaten bir oyun bulursam da affetmem yani. Bir şekilde zaman ayırıp e, deli gibi oynayıp sonuna kadar götürmeyi seviyorum. Evet. Bu aralar zaten şeyleri de edelim. sardın. Ee, eski oyunların HD Otobaka versiyonlarını. Otoboka sardım. Evet. O geldim öyle. geçen gün Uncharted 1 oynuyor. Ondan sonra bugün geldim. Ama Uncharted 1'i niye oynuyorum? Çünkü yani şimdi bunu da söyleteceksin bana. PlayStation 3'ü yeni aldığım için oynuyorum yani. Evet Ama PlayStation, PlayStation 4 insanı önümüzdeki. <gülüyor> PlayStation 4 çıkmadan önce PlayStation çaldım. aldım. Evet, Ama evet. onun için aldım. Last of Us için aldım. Aslında Last of Us 3 için aldım aslında ama bir iki 2... Last of Us 3 ne be? Last of Us bit, bit yani bir tane. Hayır Last of Us Ancharted'ı. Bir... Evet. da işte şimdi hayır şimdi Last of Us için aldım ama aslında PlayStation oynamak istediğim bir başka bir sürü oyun vardı. E onları onlar da şimdi işte yavaş yavaş oynuyorum yani chart serisi... 2 oynuyordu bugün mesela. Evet ama ne yapayım PlayStation 2 Xbox'ta da Halo, Halo 1 oynuyordu mesela. Evet o da anniversary edition ama o yenilenmiş grafikte halini oynuyordum. Yani nostalji yapıyorum. Evet. Ne var canım? <gülüyor> <gülüyor> ama bir yandan da 30 tane oyun oynuyormuş ben, fark ettiğinizde. Ya sonuç olarak PlayStation 3'i yeni aldığım için PlayStation 3'te oynamaya çalıştığım bir sürü oyun var. Journey oynadık diyorsun. Journey çok güzel. Aa, Journey çok iyiydi. Ondan sonra onun paketini <gülüyor> aldım. E şimdi şey çıkacak. Bir tür çıkamadı. Dragon's e, Dragons Crown diye bir oyun çıkacak. PlayStation 3 aslında çıktı Amerika'ya falan. Ama Avrupa'da da açmadı. O Dragon's Crown olan şey mi? O Öymüş side manada. scroll. Side scroll evet. evet side scroll olan. 4 kişiye kadar falan oynayabiliyorsun. Yani dedi. şey e, bildiğin e, Golden Axe kafası. Evet tabi eski çok bu. Eski hmm. tam şey old school kafada. E, ama şey tabii. RPG'leri falan eklemişler şey ufak tefek ama çok hoş yani. Böyle bir ne bileyim hoş bir görüntüsü var. Oynamasında çok keyifli bir olarak Oynayan e, US hesabı olan arkadaşlarımdan <gülüyor> duyduğum kadarıyla e, aslında çok keyifli boymuş. boyymuş. E, o yüzden onu bekliyorum mesela o, o gelecek. Aslında PlayStation'da böyle çok indie ve e, böyle abuk subuk işte şey oyunlar var. Indi hani e, büyük oyunlar olması gerekmiyor. İndirinler evet. çok zengin indirinler kadar falan. Onlardan böyle onlara takılırım yani. Ne PlayStation reklamı mı yapıyoruz şu an? PlayStation reklamı yaptım biraz. Aslında evet. Xbox'cıyım. <gülüyor> ben aslında de ki Xbox'cıyım aslında. Abi. Ben pek konsol e, sadece <gülüyor> o, saygına geldiğim o, zaman evet. konsol takılıyorum. Çünkü fakirim biraz evde evde televizyonu falan diyor bana. E, evde televizyonum yok. Konsollarım yok. Zaten bana <gülüyor> Evet ama Ben de yani aslında Xbox Park <gülüyor> ama işte Evet işte yani konsolda çıktık. da öyle bir şey var değil mi? Yani e Nasıl çizgi roman da Marvel ismimde Marvel'cı DC'ci kavramı varsa söyleyeceğim işte Nikoncu gibi şey yani. Evet. Gerçi konsolda çok fazla seçeneğim yok. 3 tane topla bu konsol var. Nintendo var, PlayStation var, Xbox var. Ama Nintendo tabi bu aralar birilerinin şirket batırması sebebiyle <gülüyor> Türkiye'de bulunmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o konulara girmeyeyim. Ben batırmadım ama Türkiye'de. Allah Allah. <gülüyor> Türkiye'de varlık göstermiyorlar artık Nintendo olarak ama ee, hani geçen sene mi ondan önceki sene mi PlayStation e, resmi olarak Türkiye'de e, aynen PlayStation zaten vardı Hayır, hayır ofis kurup işte şey yaptı ofis kurmanı demek ki abi Sony Türkiye var zaten Sony Türkiye var da hani PlayStation yok, yok. resmi olarak Türkiye'ye hizmeti vermeye başlamasın PlayStation başlaması, resmi sene, olarak sene... resmi olarak derken neden basıyorsun Türkçe olmasından Türkçe olması, ve PSN Türkçe, ha. Ha, onun o iki sene falan ha. son iki senede oldu onlar ama zaten işte, adamı satıyorlardı yani Xbox'ta hani bu senenin başı mı geçen sene Xbox, sonu mu? Xbox Kasım geçen Senekasım geçen senenin sonunda çıktı. Evet. Ondan sonra ama onlar direkt böyle Türkçe destekle falan çıktılar. Hoş çok fazla bir şey yok Xbox Türkçe Türkiye live kısmında şu anda hmm. ama işte çalışmalarını devam ettiriyorlar. Yani benim aslında Xbox ile ilgili en büyük kafamdaki en büyük soru hani e, Xbox 720 e, daha çok böyle Xbox One. gibi işte, e, e, Xbox one... 180, Xbox Belie Denser. <gülüyor> hani Xbox One hani konsollu aşıp böyle bir tam home entertainment sistemine geçmeye çabasında ya. Hmm, evet. e, e, Türkiye'de nasıl hizmetler göreceğiz? Meçhul yani. <gülüyor> Dijitürk mü bağlayacaklar? Türkiye'de yani, bir şey Netflix, göremeyeceğiz. Netflix'i ya bunun şeyi yok işte, ki. Onun onlama ama şöyle e, bir şey, şey var. HDMI in var konsolda. Hay tamam. Ama... Yani sen şey yapıyorsun zaten işte bu Digiturk'lüsünü... ...ondan sonra gidip Anfi'ne veya direkt televizyona takacağına... ...Xbox'ın arkasına takıyorsun. Xbox'tan çıkan şey Anfi'ye veya neye takıyorsan takıyorsun. Orada kolay şey oluyor. Sen Xbox'a taktığın için Digiturk'ü... ...yani şey konuşuyorum. Burada öyle çalışıp çalışmayacağımı bilmiyorum da... ...ondan sonra şey oyun oynarken böyle... ...mesela diyorsun ki League TV diyorsun. Kinekte. Hmm. Din League TV geliyor karşına. Bir de işte o League TV. sonra ooo evet. maç başlamış galiba diyorsun... Tak işte ne bileyim Hello 5 diyorsun geliyorsun sonra ben kapatayım oyunu falan diyorsun arkadaşlarına konuşup şey et falan hepsini aynı anda yapabilsin yani hepsini aynı anda yapabilmeyi gösterdi işte tak TV tak oyunu tak bilinenden tak Skype falan böyle bir fantezileri var adamların ama hani bana ne o ayrı ee, hani ben yani benim benim oynayayım. aslında hani en büyük e, hani konsol almak için en büyük sebeplerinden bir tanesi eğer ki olursa bu yan hizmetler olurdu işte Hulu e yan hizmetleri i̇şte, şu anda alamıyorum ki işte bunu i̇şte, diyorum eş kadar yan hizmet var. Hiçbirini kullanamıyoruz biz. Hepsi Amerika için yani. Evet. Amerika'da olsan başka hiçbir şey gerek yok. Xbox'a aldı her bok var içinde zaten. Yani bütün diziler, bütün her şey daha DVD'ler, Blu-ray'ler çıkmadan adamlar tak HD diye koyuyor. Kiralayı izle yani hiç. Ve ucuz da. Değil mi? Downloadlama. hiç sıkıntı. Zaten adamın internetle hey hey tamam yapmış. Tepelerde geziyor. Basıyor, böyle stream ediyor 1080p filmi. Hiçbir şey yapsam yok. Tiva Mimo. Yalan yani. Xbox'da her şeyi yapabilirler. Onu işte bir adım öteye götürüp millete televizyon, set, televizyon üzerinden iş yapmaya çalışıyor ama hani Amerika'da da kim artık televizyon izliyor muhabbeti var. Oradan biraz aslında e, evet. dayak yemiş durumdalar. Neyse Aa, o yani çok kim, önemli kim değil. televizyon izliyordan ziyade bence şöyle bir şey var ki bana kadar güzel bir benim için veya benim gibiler için güzel bir e, yön gidişat. Hani nedir abi? Televizyonda klasik anlamda neydi? E, hani belli bir program vardır. Sen izlemek evet. istediğin programı zaman bu evet, televizyon evet. karşısına Geçemezsin, kaydedersin. Ha. Ondan sonra işte bu ıı, Tivo'dur, şudur, budur şeyleri çıktı. O evet. senin yerine kaydetti. Evet. Sen istediğin zaman izledin. Bunun bir sonraki adımı olarak işte şey, yani Netflix'in Netflix, yaptığı... E, evet, e, direkt, yani. direkt seriyi koyup evet. istediği zaman izleme adı yaptı. Yani aslında televizyon ufaktan belki hani içerikle, e zaten... içeriği reklamı bağlayıp oradan gelir elde etmektense içeriği içeriği satarak reklam elde, Aynen, gelir elde etme modeline işte online şey, e, kanallarla dönebiliriz gibi geliyor. anlamadığı şey şu zaten hani özellikle Amerika'da televizyon kalmadı ki artık. Televizyon dediğin şey yani ne bileyim artık insan Amerika'da hani işte burası TRT1 izliyorsun ya sen. Yani insan artık orada açıp TRT1 ayarında bir kanal izlemiyorlar ki aslında. İşte yok Tivos'un Netflix. Bilmem ne. Hani ya bu tarz şeyler Amerika'yı Amerika Ve... öyle genellemek çok Hayır o, ama yani ben çok... şey açısından genelleme yapıyorum. Yani e... <gülüyor> nasıl diyeyim? Yani, televizyon dediğin şeyin orada çok farklı bir konsept olduğu için yani bizdeki hı hı. gibi değil bizdeki hala böyle ondan sonra insanlar sonuçta normal kanal izliyorlar işte ee, ağırlıklı kimse oturup da böyle o, ben bütün gün dizi izliyorum veya işte ben hani Netflix, Tivo tarzı şeylerin bize daha mesela yeri yok şu anda daha onu ortortamadılar ama e, adamlar çoğunlukla orada hani televizyon, televizyon ve entertainment işte eğlenceyi bir araya getirdiğin zaman işte Netflix gibi firmaların böyle farklı farklı radikal şeyler yapabilmeleri bir zemin var Mesela orada insanların kafası karıştı. Hani bu zaten hani çünkü Xbox çıkıp da işte TV bilmem ne TV bilmem ne yapınca adamlar televizyonu spor izolar zaten. ESPN falan filan. E tamam. onu anladık ama onun dışında adam televizyon mantığında zaten Netflix hizmetini sen zaten veriyorsun Xbox üzerinden. E Hulu'yu veriyorsun, Amazon Plus bilmem neyi veriyorsun. Bütün Görsel Bu arada içerik Amazon'da e, dizi işine girdi. İçerik üretmeye başladı. Girdi ama onlar saçma saç işler yapıyorlar. Anasını yani bilmiyorum yapıyordu. bir iki Hepsinden tane... Hepsinden birer bölüm çekip milletin oylamasına sundular. Ondan evet. sonra salladılar gittiler yani. böyle o Komik bir şeydi yani. Neyse sonuçta orada biraz böyle insanların kafası karıştı. Zaten ne yap hani niye öyle bir şey yaptılar ki bunlar diler ilk başta. Oyun konsolu oldu şimdi tabii bir yandan da. Ama beni en çok eğlendiren fikir şu oldu, ee, HDMI in olan bir konsol olması beni eğlendiriyor, şöyle eğlendiriyor. <gülüyor> Alete aslında eski Xbox'la takabilirsin. <gülüyor> Yani HDMI var. HDMI olan her bakı takabilirsin yani mesela. Düşünün Xbox One almışsın, koymuşsun. PlayStation 3'ü <gülüyor> <gülüyor> Xbox One'a takıp <gülüyor> hani yere geldiğinde PlayStation 3 falan deyip <gülüyor> geçiyormuş oraya. E neyse hani böyle saçma saçlarda deneme imkanın olabilir. Adamlar zaten bir ara tanıtım yapılardı. İlk defa olası bir konsolda HDMI in var. Oo. Neyse. <gülüyor> Ama geçen kutu açma videosu gördüm bir tane. Hı <gülüyor> hı. Yani ben tasarımını hiç beğenmedim çünkü ya, Kutuyu açınca çok güzel oluyor. <gülüyor> yani insanın içindeki <gülüyor> o ondan sonra işte nerd midin ne boktur. Nasıl herif açtı kutuyu böyle çıkardı falan böyle şey nedenler temiz mis gibi tasarım böyle fabrikadan yeni çıkmış yani. Aması böyle insan yalayısı geliyor böyle. O öyle bir tek böyle <gülüyor> teknoloji manyağı alıyorsun bir yandan. Of bende de olsun bu falan istiyorsun. Ee, öyle bir tanıtım oluyor tabii. PlayStation 4 de zaten Xbox versiyon Xbox'ın böyle yan doğru gitmiş versiyonu. Şöyle rüzgar açmış. Bir tanesi tanıtımını, herifin teki internette tanıtımını yapıyor PlayStation 4'ü. İşte kasa olarak da aslında Xbox, işte Xbox One'ın hızlı giden versiyonu gibi falan. Bu <gülüyor> kaymış ya üstüne. <gülüyor> Öyle geyik yapıldı. Ama ne olacak demiyorum. Neyse. Onun dışında ben Shadowrun Returns oynuyorum bu arada. Shadowrun Masaüstü. bilmiyorum. Masaüstü şey. Yani onu e, Kickstarter oyunu olduğunu. İşte Kickstarter'dan çıkan ilk, ilk on... oyunu galiba. Bit, yani bitmiş olayken ilk oyun oldu. Ee, Shadowrun dediğimiz <gülüyor> şey işte e, nasıl diyeyim? İlk böyle masaüstü. Ondan sonra FRP dediğimiz aslında Hı. böyle en, en babalarından bir tanesi. Psikopat bir dünyası var. Ee, şey işte böyle gelecekte bir işte zamanda geçiyor. Ondan bir anda dünyada büyüğü geri dönüyor dünyaya. Dünyaya geri dönünce herkes de farklı değişimler olmaya başlıyor. Ondan bir anda işte böyle insanların çocukları dwarftır yok işte cücedir, elftir ondan sonra orktur falan şeklinde olmaya başlıyorlar. Ondan işte şamanlar ortaya çıkıyor. İşte kızıl yerliler, şaman müşterini tekrar keşfediyorlar falan. Ondan bir anda da teknoloji zaten var olduğu için ee, işte böyle hem büyücü hem e, teknoloji şeyi oluyor tek meçler falan var böyle... O, ...hem teknolojiden anlıyor... ...hem bilgisayardan çakıyor hem büyük çakıyor... Yani öyle, ...öyle bir tip oluyor mesela... <gülüyor> ondan sonra, ...yok elinde silah alan ork var... ...elinde taramonu tüfekte gezan orklar oluyor falan filan... ...böyle bir an böyle bütün şeyi birleştirmişler... ...bir araya getirmişler aslında... ...bu dünyada işte sen Shadow Runner diye bir tip oluyorsun yani... ...Shadow Runner'da böyle... ...mega corporation'lar var tabii ki doğal olarak... ...bir sürü komplo ...bir sürü işte şirketlerin birbirlerine... ondan sonra veri çalması... ...bilgi çalması ona çakıyor buna çakıyor öyle bir sürü e, yönetimler şeyler kalmamış devletler kalmamış hepsinde herkes bölünmüşken içerisinde meta yuunlar oluş burada Duhutlar böyle karma karışık dünyada sen işte oradan buradan iş alıp milletin o ulu ortaya yapmak istemediği işleri sen gölgeler arasından yapıyorsun öyle bir tipsin yani Ş da oradan geliyor aslında. Ama baya karışık yani bir şey falan bile var işte Matrix var işte dünyada hani şeyin bu William Gibson o şey kitapları gibi ne derler necroman ne, neydi Necro, necronomicon necronomicon değil lan <gülüyor> nekro neydi lan kitabın adı necromancip diyesi ama değil neyse yani bu işte Matrix bizim normal orijinal Matrix'e de ilham gelen yani o dünyalar var ya o da var. Yani böyle bilgisayarın içine giriyorsun. Bilgisayarın içerisinde mesela oyunda bilgisayar içini yapmışlar bile. Orada böyle şey falan çağırıyorsun. Ondan sonra programlar çağırıyorsun. çağırıyorsun. Hayır program çağırıyorsun <gülüyor> <değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> Program çağırıyorsun. Programlarla programlarla dövüşüyorsun mesela. Sana program şeyler var. Virüs programları var. Onları dövüşüyorsun. Zaten. Böyle tuhaf bir dünya yapmışlar. Yani varmış zaten aslında. Bu adamlar da onu tekrar geri getirdiler. Shadow Routes diye. Bayağı da güzel bir hikayesi var. Ana hikayesi. Oyunda beraber şey de geliyor kendi kendi yapabiliyorsun oyunu maçın. Paylaşa paylaşabiliyorsun Hı -hı. Steam üzerinden falan filan. Bayağı iyi yani. Çok böyle basit tabi. Eski bir sürü yani böyle Fallout modlar gibi işte bir perspektif açısından oynuyorsun falan böyle. Konuşma hiç diyalog sıfır. Sadece bir sürü şey var. Aslında oyunun yarısını okuyorsun. Kitap gibi, interaktif kitap gibi aslında. İşte tak şey oynuyorsun. Ne derler? Turn based diyorsun. Sıra tabanlı. Ama çok keyifli yani ben severek oynuyorum. Hala da bitiremedim oyunum bitmiyor. Uzun bayağı uzun bir hikayesi var yani. Şey içerisinde böyle anasını derler e, sürpriz içerisinde sürpriz de böyle. Anasını tam bir bittiğinden diyorsun aa meğerse başka biri var mı? falan Yani bilmiyorum ben bu aralar öyle çok... E derinlemesine hikayesi olan oyunları çok oynayamıyorum. Hani şeyden kaynaklanıyor birazcık da işte işten geliyorsun. Bezmişsin hayattan tamam mı? Ben de onu bayramda oynadım zaten. Hani kafa dağıtmak için şeyler oynuyorsun. Mesela işte ben o yüzden oynadığım zaman işte e, RPG, MMORPG Hı. ya da işte FPS evet. türü oyunlar. Hani yolda işte sigara molalarında falan da işte e, Candy işte İşte onlardır gibi. Hani öyle mal gibi oynayabileceğin mal. oyunlar var ya. Onları tercih ediyorum bu aralar. Beyni kapatıp oynayamayacağım. Evet yani. evet yani. yani. Ve hani bu aralar oynadığım en ilginç oyun yani e, hani sürekli oynadığım birkaç tane oyun var. Hani dediğim gibi hani girip 5-10 dakika kafa hmm. dağıtıp çıkabildiğim. İşte yeni çıkan işte eee oyunu Elite Force'u oynuyorum. <gülüyor> Ondan sonra bir de deneme amaçtı. işte e, Kore'den birinden hesap alıp Archeage oynuyorum. Archeage. Archeage aslında hani MMO RPG türü için hani çok iddialı bir e, hani e, bir sloganla girmişti yani efsanevi bir programcının kurduğu şirketin en yeni oyunu yani Excel, Excel Games'in e, Efsanevi derken Kore'de mi efsane? <gülüyor> ya aslında Kore'de daha büyük efsane de evet. e, global anlamda da e, büyük bir efsane Peki. çünkü e, bu herif işte e, şey adı ne oğlum herif? Adı e, söylesem ne Song Jae Kyung. Tamam. Yani <gülüyor> e, şey oyun oyun programcıları arasında büyük efsane... Kemal, etti. Heh, kemal etti. Bu herif e, aslında ilk anlamda MMO, MMO kurgusunu üreten programcılardan. Peki. E, MMO türünün babalarından yani herif. Yani kaç yaşında? Oyununu... Bu herif kaç yaşında? Bu herif hadi, e, 50 olmuştur herhalde. Ya da Neymiş. işte 40 falan. Eee? Neyini geliyor Yani Lineage'i yaptı. Hatta e, herifin efsanesi şu Liniec neredeyse tek başına portlamış. Allah Allah. Ha. Onun Liniec'in öncesinde işte e, neydi? O zaman Birazcık da bir daha tek gibi de 3 var. Yok canım. Yani, yani 2D bir oyun tabii ki. Eee işte ilk grafiksel MMO'lardan bir tanesi olan hatta ilk olabilir. İşte e, İngilizce e, her Türkçe çevirirsek işte Rüzgarın Ülkesi diye bir oyun vardı. O zamanlar mad vardı onlar önce, tamam mı? Tamam onun biliyorum adı da yüz yirmi'nin kesin Yani kesine. o çok global olarak yayılmış bir oyun değildi tabi. Ama ilk hani grafiksel ve muarpc hmm. oyunlarından bir tanesi, hatta ilk olabilir, yanılmıyorsam. Ee, yani bu herif, e, yani NCSoft'ta NCSoft yapan herif aslında. Zaten çok komik bir hikayeleri var onların. Tamam mı? 3 tane AC herif. AC Soft mu? Bak bu Song Jae-gang sahibi bir Nexon'un sahibi. Bunlar 3 arkadaş. Seoul Üniversitesi bilgisayar e, programcılığında e, tanışıyorlar. Peki. Ve bu herifler işte oyun bu yapmaya şeyleri başlıyor. not edin. Zaman makinesi incel edilirse geri gidip böyle şeylere engel de. alabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, AC ben kuracağım falan diye. Hani e, bu 3 tane herif işte... Oyun yaparak e, şey oluyor. E, oyun yapıyorlar. Bir tane NCSoft'u kuruyor. Bir tanesi de Nexon'u kuruyor. Şu anda NCSoft'un mesela işte bugün de söyledim sana. 2013. 3. Hmm. 20. çeyrek cirosu. Şey 2 milyar dolar. 2 milyar, milyar. E, Şey desen. E, Nexon desen zaten. Aslında yani o, o firmanın da parasının haddi hesabı yok. Şu anda Kore'nin en zengin 3 adamından biri. Yapacak bir şey yok. Yani. Hayat. Hayat. Hayat. <gülüyor> Biz daha burada podcast çekelim. Adam olsaydık da bir oyun yazsaydık. Ya değil mi? Kafa çalışsaydık. Eee? <gülüyor> eee işte e, hani adamların yani o herifin şeyi, e, hayali tamamıyla e, kendi içerisinde e, bütünleşik ve e, bir dünya kurabilmek. MMO Peki. dünyası. E, ve şey e, hani bir sandbox MMORPG kurmak istiyordu yani... Hı -hı. E, Adamın yola çıktığı olay bu. Yani neticesinde herifin e, ulaşmak istediği hani NPC'lerin yaptığı her şeyi insanlar yapsın. İnsanlar da yapsın. Aha. Ve oyun içi ekonomiyi de artık e, hani dış, dışarıdan müdahale eden bağımsız bir e, hale getirebilmek. Ee, ve sadece işte hani git yaratık öldür sonra quest yap ondan sonra raid yap falan filan Değil de, kalıplarını daha böyle sanki... Evet, kırıp sanki gerçekten orada yaşıyormuşsun da oradaki hikayeye gerçekten hani sen bir etki ediyorsun Hı -hı. ve onun sonucunda oyunun ya yani o dünyanın e, tarihini sen yazıyormuşsun gibi bir dünya kurabilmek baktın şey yok ne derler ee... Gümüş alman lazım. Gümüş Hı -hı. yok. Gidiyorsun NPC yerine adam gümüş satıyor. Ha. Adamda da gümüş kalmamış. Ne bakıyacağım? İşte o zaman Sışın. işte ha, gidiyorsun e, gümüş madeni buluyorsun. Ha. Kendi işini Kendi, ha, aynen Yani e, şey class şey, sistemi güzel olmuş. Yani sen klasik anlamdaki o hani warrior, mage, archer gibi klasik e, şeylerin de olabiliyor. Hı -hı. Ama istersen onları sallayıp tamam mı? Bir... E, Tarla satın alıp tamam mı? <gülüyor> Domates, biber ekip. Farmville farm takılabiliyorsun orada. Ondan sonra oradan gelen işte e, atıyorum domateslerini pazardan satıp tamam mı? İşte oradan para kazanıp evini süsleyebiliyorsunuz. İstiyorsan sadece ticaret yapabiliyorsun. Oradan işte Ali'den al 5 liraya işte Mehmet sat 7 liraya 2 lira kar takılabiliyorsun. Yani o güzel olmuş. Ama yani tabii hayal büyük olunca oyunun evet. evet, e, yapıma çok hala tam olarak oturmamış Yani ben duruyor. de biraz gördüm sana oynarken de bir ilk başta güzelmiş gibi geldi ama biraz bilmiyorum. Ya çok benim... Çok böyle... Yani anlattıkların anlattıklarının işte olması dışında hani çok özel bir yanı yok aslında oyunun bence. Yani e, işte şey onlar birazcık daha hani double yükseldikten sonra yapabileceğin şeyler gibi geliyor bana. Hani benim oynadığım saatler tabii Kore ile zaman farkından dolayı çok hmm. kalabalık olmuyor Doğru. sunucular. Ee, bir de hani ben quest yapmaya koşarken işte hani hakikaten böyle oyuncuların kurduğu ufak tefek kasabalara denk geliyorum. Hmm. Millet de orada kutup ayısı yetiştiriyor. Onun tüylerinden bilmem neler yapıyorlar. Ee, tarlaların bir tanesi evini açık bırakmış. Evin içine girdim. Evin içine? <gülüyor> Evin içine girdim. Endişeye girdin mi? Adamın evine ayakkabıyla mı girdin? Ayakkabıyla girdim. Yani hikayesi falan galiba seçtiğin ırk ve şey ha, evet göreve değişiyor. göre değişiyor. Hani ben de daha çok böyle oha çok iyiymiş denebilecek süper farklı bir şey görmedim. Fakat hani gördüğüm videolar işte okuduğum yazılar hani baya ilginç şeyler yapmışlar. Çünkü yani hakikaten orada kendi kasabanı yaratıyorsun, kasabanı işte surlarla donatıyorsun. Mesela guildsın sen hı hı. tamam mı? 50 kişisiniz. Düşünsene 50 kişi her birinin kendi evi hı hı. tamam mı? Galiba belli bir nüfusu açtığın zaman işte e, e, sen söyle. Ee, kasaba e, için ne bileyim işte e, meclis binası dikebiliyorsun. Su yapabiliyorsun. Kale yapabiliyorsun falan filan. Ve ondan sonra da işte e, Guild Savaşları'nda sen benim kasabama saldır, Ondan çarptın. Yani illa ki böyle şey hani bir etkinlik açılsın da ya da hmm. bir PvP sunucusuna gireyim de falan filan olayı biraz e, kalmamış oluyor. Ya da belki onu zamanlamışlardır. Onu değil mi? herhalde şey yapacaklar. Değil mi? Her an evet, saldır evet. da çok saçma olurdu. Ama, ama hani evet. gerçekten birlikte oynayacağım böyle Böyle 4-5 arkadaşım varsa bir sabah kurup değil mi? Böyle e, çitlerle ya. çevirip. Ha, ve takılabiliyorsun. hiç zaman öyle bir şey olmadı ama. <gülüyor> Neyse. Onun dışında e, Veronica Mars izliyorum. <gülüyor> e, Filme hazırlık yapıyorum. Diyorsun. filmi hazırlık yapıyorum. Ondan sonra şey tabii diziler yaz sezonunda girdiği Gizliğin için mi? çok fazla bir şey yok. Veronica Mars izliyorum ve hani ilk 10 bölümde böyle o hani... Teenage drama muhabbetine alışmam biraz sürdü. Zaman aldı. <gülüyor> ne var canım? Ama... Sen Smallville izlemiş adamsın. Büyük Ama, düşün. Evet Smallville izlemiş adamım. <gülüyor> küçük düşünmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ama hani... Onu, Veronica Mars'ı izlediğimde tabi 10 sene önceydi. Evet. Yani o zamanki halimle şu andaki halim aynı değil tabi. Cevklerimiz de değişmiş ama evet. hani bir o drama olayına tekrar hani liseli drama olayına tekrar girdikten sonra baya baya eğlenceli olduğunu e, yeniden hatırlıyorum bu aralar. Neyse ki Veronica Mars izliyorsun ya Dawson's Creek izle izlemeye çalışıyorsan. Ya acaba, ben de bir ara düşündüm <gülüyor> ulan böyle gide gide Dawson's Creek'e kadar gider miyim diye gerçekten olum Dawson's Creek var. Özüme o döner miyim? O.C. var. Ay. Ondan sonra onun da ötesinde işte şey e, onları da geçip böyle şey. Neye e, geçiyorsun? Nereye gidiyorsun? Pembe dizleri falan. Ay yok artık. Ben, ben, Hayat ben, ağacı ben. falan. Aa. Rosalinda. Yani ara ara ben bir böyle geri dönüş evet, yapıyorum. Evet fark ettim ee... geri dönüşü. Ben geri dönersem anca Star Trek şey Star Trek diyorum. Star Stargate izleyeceğim. Yani Gate e... Çünkü Gate 10 sezon ya. Zaten izli izli. 7. sezonu mu 6. sezonu mu ne gelmişiz? Böyle bir ara manyak gibi izliyorduk. Hı hı. Yani arada ara, ara canım sıkılıyor. Hadi Gate yapalım diyoruz böyle. Yani Star Trek mesela ben izledim. Star Trek izlenmiyor yani. Yani zaten orijinal seri değil de... Orijinal seri hiç izlenmiyor. E, Next Gen'i izliyordum. Ama Star Trek bilmiyorum. Çok arka arkaya izlenmiyor. İzledim. Çünkü biraz e, şey hani Star Trek'i sevme sebeplerinden biri aynı zamanda ama hani sırf eğlencesinin ardışık olarak izleyememe sebeplerinden bir tanesi çünkü çok aslında e, şey e, altını doldurmaya çalıştıkları bir felsefi e, evet. şey var. E, ton var. Mesaj var. Ve o da bayıyor. Yani eğlencelik çocukken olarak. Çocukken izliyordum ama şimdi izleyemeyim. Evet çünkü çocukken o şey. Şimdi e... nereye gidecekler lan diye izliyordum yani. Ha. Ama onun parıltısı Ya da onun gizemi Artık o kadar çocuk Şimdi yemiyor, oğlum, yani yemiyor. o yemek. kadar çok şey gördük ki yemiyor yani Hakikaten Yani Star Trek yani, yemiyor To Buy Girl izledim bitirdim <gülüyor> Yeniden izledim bitirdim daha doğrusu Hani bundan sonra benim izlemek istediğim e, şey bitirirsem, Veronica <gülüyor> Mars bitirirsem eee Dharma e dönebilirim. Hayır yok artık. Ee, Amangrege dönülmüyor mu? Çok Dar eski be abi. Dharma Engrege. Nereye diyorsun? Kozmo'ya kadar gideceksin galiba. Yok benim e, geri döndüğüm zaman hani izleyecek hiçbir şey olmadığı zaman olmadığı zaman benim geri döndüm. Hani 3-4 tane diz var. Bir tanesi e, şey Frans Frans tabi Frans nengi noktası zaten evet. Herkes dönüyor dönüyor Fransa e geliyor bir hala veriyor bir tanesi, bir tanesi e, Serenity Serenti şey e, Firefly Firefly'a Firefly çok fazla dönmemeye çalışıyorum çünkü Firefly çok fazla Fire... dönülecek bir diz değil aslında Hayır, Firefly ben çok, çok sevdiğim için, için evet, çok sevdiğim için hani onun e, çok aşındırmak istemiyorum Ben Anladın Firefly ilk seyderken çok sevdiğim için Ondan sonra 5. bölümden sonra falan seyretmedim. Bıraktım. Sonra işte sen de bitirdik. Ka kaç sene bıraktım ben de. Böyle dedim ki ben bunu izlemiyorum. Koydum kenara. Son böyle kaç bölüm zaten? 12 bölüm. bölüm. Hmm. Son böyle 7 bölümünü falan seyretmedim işte. Sonra sen gel bir arada izlerim dedin de öyle izledim yani. Yani Firefly'a ben çok fazla geri dönmek istemiyorum dediğim gibi. Hani e, Aşındırmak istemiyorum. Çünkü tekrar He. izlediğim Gerek zaman Gerek yok zaten yok, o... gözümde. Evet. var. Sonra Kopada Buffy. Var. Angel ve ikilisi. Onları, Arası... da, onları da hayalimde canlandırıyorum. <gülüyor> Hayır Daha ama... Oturup gidip izlemek istemiyorum. Yani Buffy... Yani Angel bir derecede. Buffy benim çok sevmemin sebeplerinden bir tanesi. Hani... Joss Whedon'u Joss Whedon'u yapan her şey var içinde. Var tamam tabii mı? canım evet. Hani ben o şey... E, hem kendisiyle dalga geçebilen ve aynı zamanda işte... E, pop kültür referansları bol olan ama... Aynı zamanda da şey... E, hani kelime oyunlarının çok olduğu e, diyalogları çok seviyorum. Öyle de. O yüzden hani Buffy sırf o diyalog yüzünden ben tekrar tekrar izleyebilirim. Başka benim geri döndüğüm, çok sevdiğim, yine benzer sebeplerden, yine diyalog yüzünden çok sevdiğim Meda var. Benim herhalde evet. en sevdiğim dizilerden bir tanesi. Meda Batuu hatırlamıyorum. Polarizer ile oynadı. İşte... E ha, hatırladım. Friends'den evet, evet, bir iki sezon önce başlayıp işte 6-7 sezon giden bir dizi. Yani çok iyi bir diziydi bence. <gülüyor> Birazdan Mavi Ay falan demeye başlıyor. Yok Mavi Ay'ı... Ay Hani bu diziler genellikle işte hani hafif komedi e, ağırlıklı olan diziler. Ama bir bakarsın Smallville'e geri dönerim. Smallville'e geri dönüş yapacağını hiç <gülüyor> Smallville e herhalde hiç geri dönüş yapmam. <gülüyor> Smallville'in dönülecek bir noktası yok çünkü yani. Ama öyle yani ara ara dönüyorum bu dizilere tekrar. Ben Supernatural'a dönebilirim. Supernatural'a ben daha dönmem. O da bittiğinde dönerim. Evet bittiğinde dönebilirim. Mecburen. <gülüyor> ha bir de hani eee... Geçenlerde Studio 60'ın The Sunset Strip'i tekrar izledim. Hı, i̇ptal etmişlerdi abi. Onu ilk sezonda iptal etmişlerdi. Hani ben West Wing'den hı. sonra Aaron Sorkin'in hani, e, çıkardığı e, ilk dizi olduğu için hı hı. o dönemi çok iyi hatırlıyorum. Hani sen de hatırlarsın o bizim 80.630 dönemi hı hı. Ondan, tamam mı? Hani millet, yani deli gibi işte film, evet, film konuşurken evet. hani benim özelliğim daha çok diziydi. Dizi. E, idi. E, Hani endişesin yani ki film yapmak için dedim diziyi. Hayır, film <gülüyor> yapmak için dizi izlemedim ama e, hani benim kapışabildiğim tek alan diziydi ha, diyelim. Dizi. Çünkü e, diğer arkadaşlar kadar hani e, film, film falan evet, kadar filmler konusunda o kadar bilgili değildim. Bir de birazcık da bizim e, çocuklar e, entel tel takıldıkları için hmm. ya da e, birazcık daha işte iptir. Takıldıkları için diğer arkadaşlar. Yani dinleyenleriniz varsa e, hani <gülüyor> bilmiyorum. Hani onların hepsi sizin yüzden. Yani onların mesela işte yapabildiği referanslamalar işte şunları bunları ben çok yapamıyordum. Evet sen de oradan yapı, yapıyordun. Ha, ben, de <gülüyor> ne? Ne ha, ben de diziden çakıyordum. Ne? Ne oldu? Ben de diziden yapıyorum Neyse hani o dönemi çok iyi hatırlıyorum. O Aaron Sorkin'in işte o yeni muhteşem dizisi falan filan. E, de işte bir büyük olaydı o Amerikan networklerinde çünkü bir bidding war başlamıştı o düzen işte NBC istiyordu, ABC istiyordu, işte HBO istiyordu, Showtime istiyordu falan şey. filan. Tamam mı? Ondan sonra ne kadar bilmiyorum ama hani çok büyük bir opsiyonla NBC almıştı ve bir sezonda çatıya bitirdiler. Hani HBO almış olsaydı o en azından iki sezon bir sezon evet, güzeldi. Yani en azından güzel. Yani Newsroom'u izliyorum. Newsroom'da aslında o kadar çok benzer yönleri var ki yani Öyle Studio 60'nin. Yani baktığın zaman birebir Studio 60 ile yapmak istediği şeyi Newsroom'da, Newsroom'da yapmaya çalışıyor. Ve Newsroom'da, o da HBO zaten. Işte. Yani Newsroom'da HBO olduğu için birazcık daha rahat iyi yapıyor, rahat yapıyor. Bir de e, benim genel olarak e, hani Kafka de bunu konuşuyoruz arada. Çünkü o da çok seviyor. Hem Studio 60'yi çok seviyor Newsroom'u çok seviyor. E, hani benim gördüğüm kadarıyla hani Newsroom Studio Six'ten birazcık daha e, başarılı olmasının sebebi e, Studio Six'teki alt yapının işte e, live komedi hmm. e, olması yani ve Aaron Sorkin yani oradaki yazar kadrosunun hem bir live komedi yazma durumu var hı hı. hem de üstüne bir de o live komedi üzerinde olan diziyi yazma var. Hı hı. Yani o ikisini yani onların tamam. yaptığı komedi çok komik olmuyordu aslında tamam mı? Ve o komedi üzerinden yapmaya çalıştığı birazcık Aaron Sorkin'in her zaman yaptığı bir elitistlik e, şey var hı hı. tavrı var. O da çok e, birebir örtüşmüyordu. Ama Newsroom'da And zaten Newsroom gerçek olaylar iyi. üzerine ee, hani gidebiliyor. O alt, alt tarafı o doldurmak zorunda değil. ki Gerçek evet. olan bir tane olaylardan feyz alabiliyor. Ee, sadece karakterleriyle ilgilense yetiyor orada. Tabii canım Newsroom'u çok başarılı ya. Newsroom'u çok başarılı buluyorum. Hatta buradan yine Kafkaesque'e bir gönderme yapayım. Bir tane e, adını hatırlamadığım bir tane DC e, kadın yazarı var tamam mı? O Kafkaesque'e anlatmıştı bana. Bu Breaking Bad'in yeni sezon e, yeni sezon değil de işte e, sezon arasından çıkıp ilk bölümü 9. bölümü neydi? Evet. E, çıktı ya geçen adam. Evet. O DC kadın yazarı şöyle bir şey demiş. Hani e, Breaking Bad'i izle, izlediğimiz her izlediğimde kendi yazarlığımdan tunuyorum. Ama Newzer'ı izliyorum geçiyor demiş. Tamam mı? Peki Kafka çok kızmıştı bu lafa. Geri bir laf olmuş. Evet çünkü geri zekalı bir laf olmuş. Yani Breaking Bad'in yazımıyla Neusum'un yazımında fark var bir. İkincisi yani Neusum'un yazımı da çok fantastik yazım var yani. Yani Breaking Bad'de silahla öyle bir şey yazamayabilirsin yani çünkü. Ee, like... Nasıl bir diyalog? Ben bilmiyorum. Ben, ben. ben diyalog ben zaten izliyorum. Ve diyalogları ağzı açık izliyorum bunu. Ve o ne oluyor lan? O <gülüyor> onu tek başına yazıyor biliyorsun değil mi? Tek başına yazıyor ama Elsa orada... Erskine birinci sezon sonunda bütün yazı hatta birinci ha, sezon ordusunda bütün evet yazak kahdursun kovmuştu. Ha herif tek başına yazıyor geçtim. Abi adamların ben kamera arkasını çok merak ediyorum. Çünkü o sahneleri büyük mali bir 15 20 kere çekiyorlar. Yani o kadar o kadar şeyi ondan sonra hani Böyle laf laf laf birbirine söylüyorlar ya o kadar kelimeyi yani. Evet. Ya kolay bir Normal hayatta bu kadar hızlı birbirine bu kadar çok kelime vurmazsın ya. Böyle birbirine sürekli bu kadar atıyorlar böyle. Yoruluyor insanlar. Ama insanla... yani e, Aaron Sorkin'in özelliği o işte. Lafıyla dövüyor. Ha, o... ha işte ama böyle lafıyla arkadan dövüyor yani. Böyle şaşırıyorsun o diye. Zaten Yusuf'un açılışı yani zaten. Evet. Onu, onu gösteriyor laf diye böyle suratına ama castingi... ya ben Leo'zorumun birazcık daha hani şey o Jimle Megy'nin aşk hikayeleri e, modundan çıkmasını istiyorum ben sevmiyorum o çifti. E zaten hani çok... Jim'i seviyorum Megy'i sevmiyorum. Yani çok böyle yani ben daha gibi gitmiyor zaten hani canım. Birazcık daha işte şey ee, Will Mckoy ile işte McKenzie ziyaresindeki olaya biraz girsinler M istiyorum. McKenzie çok. Hani ben o şeyi ne zaman kullanacaklar onu merak ediyorum. Şimdi ilk sezonda hani haftada bir McKenzie'yi kovabilmek için mesela sözleşmesini imzetti ya. Yani kovabilme gücü var yani herifin elinde. Var ama onu, yani, onu kullanacaklar evet, onu bir yerde. Onu biraz saldırırlar onu. Evet. Yani bir yerde, Çünkü bu sezonda büyük ihtimalle kullanmayacak onu. Çünkü bu sezon biraz farklı bir şey üzerine kuruluyor ya. Evet. Yani şu anda hani onun ikisinin arasındaki ilişki hani o şey bir düzlüğe girmiş durumda. Hmm. Tamam mı? Hani sevgili değiller artık kavga da etmiyorlar. Hani e, iş ortamında samimi takılabiliyorlar e, falan filan. Yani bir kırılım noktası olacak onun illaki bir yerde ya bir ara ben onu bekliyorum ee, Onun dışında Onun dışında onun dışında ne bileyim işte bu aralar e, filmlerimiz vardı onlara izledik ne oluyor Bilgin kamyon kamyon geçti işte e, rediki izledim çok iyiydi biraz uzundu ee, ama Reddiki red... izlemedim daha Reddiki izledim ve tavsiye ederim ee, Mary Louise Parker çok güzel kadın <gülüyor> yaşlanmış ama <gülüyor> ben çok seviyorum o kadın yani tam böyle e, şey e, bir laf var kim söyledi hatırlamıyorum tam uygun dozajda seksi uygun dozajda sevimli bir kadın <gülüyor> olabilir izleriz yani i̇zleriz. yani Vince çok seviyordum Vince hmm. de değil mi evet, evet. Beyti çok seviyor. Şu şey ne zaman başlayacak ya? Bu Abrams'ın yeni dizi RoboCop çakması. Vallahi bilmiyorum. Çok da merak etmeyiz. Niye? Ya? Ben merak ediyorum. Çünkü Carl Ruben abimiz oynuyor. Robocop'un çakması değil abi. Onun... Ee... O zaman Ayrobot'un çakması. Ayrobot'un çakması ama... Onun orijinali bir dizi var zaten. Ha işte. Ne var ki? Yani çok eski bir dizi. Galiba bir iki bölüm falan ee, oynamış. Bu 70'lerde mi 80'lerde mi 90'larda mı ne çekmiş? 3-30 senelik <gülüyor> dilim söyledim ama. Evet. Eski bir bilmiyorum. dizi. Hatta ee, şeyin bir bölümünde... Ee... <gülüyor> Kevin Smith'in Hollywood diye bir e, podcast'ı var. benim çok severek takip ettiğim. Orada onun dalgasını geçmişlerdi. E, neyse eski bir dizinin remake'i gibi. Vallahi bilmiyorum remake'ini falan da bana yani daha çok iRobot artı Aynen. Robocop artı Carl Urban'ın e, <gülüyor> şeklinde geldiği için. Carl abimiz var. O bana yeter. Ben onun için izleyeceğim. Bakacağım nasıl bir şey olur. Yapacak bir şey yok. J.J. Abrams yaptım izliyoruz. J.J. Yani Abrams'ın Into the Art Biraz hayal kırıklıydı ne yazık da. Ondan sonra şimdi Star Trek'i satıp Star Wars'a geçti. Star Wars'u da satabilir ama çok yorumlar çıkıyor. Yani ee, bilmiyorum. Yani C. Abrams daha iyi bir Star Wars çeker gibi geliyor bana Star Trek'te. Zaten Star Trek hiç görmediğimiz kadar aksiyon gördü son iki filmde. Yani. Hatta son filmde bütün diğer bütün Star Wars Star Trekleri toplasan bu kadar aksiyon <gülüyor> bu kadar aksiyon, <gülüyor> aksiyon, aksiyon, aksiyon, aksiyon, aksiyon çıkmaz. Aksiyon Ama hani bazı sahneler o kadar irrit ediciydi ki yani direkt sette çekildiği belli olan sahneler vardı. Ondan sonra ne bileyim hikaye nereden nereye gidiyor? Hani... Çok basit bir plot var yani bunu niye sen üstüne oynamadın ee, öyle böyle işte. Ama dizi olarak C. Abrams'ın en son dizini dizi... izledik, Fringe'ini izledik. Fringe'yi izledik de ben dizi projeleri yapmaya devam etmesini seviyorum. Ha evet. Mesela yani... şey de onun projelerinden bir tanesi. Aynen. Person of Interest yani ha, o yaratıcılığını yani. o yaptı yani, ama o evet o hani ama orada orada destek sürekli destek atıyor olması benim hoşuma gidiyor çünkü abi yani şey dizisi yok hani bilim kurgu yani böyle içerisinde Oo, öyle deme. Hayır içerisinde Revolution <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Revolution bilim kurgu filmi Allah aşkına gerizekalı dicesı. Neyse ee, hani içerisinde da, Hayır, yok mu ya Revolution'da da var. Hayır yavrum zaten. Stival, var. Öyle mi? Tabii Chipmunk ben. Ben sanki orada orada gördüm adını ama Berk... ya, şip... ya bir, bir büyük biri var. Chipmunk var ya ya da başka biri var. Yani yeni yeni dönemin yeni dönemin Spielberg'le çalışıyor. C.C. Ee, Abrams. Abrams ailesinden ona olan işte o goyar goyar böyle açılımları var ya insanlar. Hiçbir fikrim yok. Onun çevresinde büyümüş. Ee, ama hani dediğin gibi bence yani artık e, yani nerede ab... mutlaka hani bir şekilde elinin aynen, kolunun aynen. olması ve hoşuma gidiyor çünkü e, o benim, onun böyle o yarattığı bir ondan sonra eğitti büyüttü sanki böyle bir ekip var. O takım böyle sürekli, ondan sonra bir şey e, yokluyor. Yani sürekli böyle bir işte Fringe yaptılar mesela, işte ne şimdi bu Robocoplu, yani bu Bobotlu diziyi yapıyorlar. Hani e, o ne eski şeylere ondan sonra e, dokunaraktan eski ondan sonra dizilere işte eski temalara dokunaraktan onları daha farklı bir şekilde böyle sunmaya çalışıyorlar ve hoş şeyler çıkartıyorlar. Yani, Karışımlar ortaya çıkartabiliyorlar. Ben ondan ziyade hani hoş şeyler çıkıyor illaki Akkatraz çok müidi değildi. Değildi ama, ama şey, yani e, işte deniyorlar anladın mı aslında evet, evet şeyler yani, yani deneme yanılma yapıyorlar. Hani. artık bir e, şey var. Adı olduğu Adı için, olduğu için bu, bu tarz Ve, denemeleri yapabiliyor. Yani ee... çünkü fox'a giriyor ya ki arkadaş benim böyle bir projem var. Bunu yap tamam abi al diyorlar. <gülüyor> ya yaptı nasılsa iptal o... ederiz. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Fox'un zaten öyle bir havası olduğu için a yapsın ya. Nasılsa tutmaz iptal ederiz ne olacak? <gülüyor> Fox nasılsa iptalleriyle bilinir kana. Yani o konuda ben sana hak veriyorum yani e, artık bir adı olduğu Çünkü, için kendisinin yetiştirdiği ya da onun çevresinde olan bir tanesi e, adamlardan beğendiği fikirleri direkt üstüne Aynen. sadece imza atarak... Şey yaptırabiliyor. Hayır şöyle bir şey var yoksa C.C. Abrams bu tarz şey, dizilerde elini kolunu ondan sonra yani bu yer almazsa bir şekilde e, C.W.'nun ondan sonra işte e, böyle tuhaf dizlerine kalacağız. Yeni sezondaki dizlerini gördün mü sen Bilim kurgu dizileri var bir süre. Benim görmedim kurgu... yeni sezon dizilerini. Yani eskisi kadar artık takip edemiyorum. Ya işte bir tanesi. Hani bir, tanesi... bir ara hani düzenli takip ettiğim işte 60'tan 70'e kadar e, bir dizi sayısı vardı çünkü evet. deli gibi takip ediyordum ama e, ya artık... şimdi bu Sidewu işte bu Vampire Diaries işte Smallville aldan sonra he, kanalı Spor biliyorum. Şey, he, biliyorsun aslında bu tarz diziler... bu tamam, bu, bu temaları şey, dizi çeken bir kanal bu mainstream teen dizileri çok e işte, çe e, çeken yani, bir, kanal. bir kanal CW. Şimdi, eskiden Warner Bros'tu yeni şey yapmışlar ne yeni gelecek dizleri var üç tane yok işte bir tanesi e, Dünya Yaşalmaz Zalim geliyor. Bunlar uzaya giriyorlar. insanlık. Sonra dünyanın acaba yaşanabilir hale gelip gelmediğini bakmak için işte bin kişi wall çekiyorlar kişi yani. wall <gülüyor> <gülüyor> ama insanlı. Yani aslında bir yüz kişi mi bin kişi mi bir insan gönderiyorlar şeye. Aslında Wall-E de değil. wall falan gibi bir şey yani. Böyle o insanları gönderiyorlar ama tabii ormana bağlamış şey. Ondan sonra Hı -hı. E, dünya. Bunlar işte orada bir yaşam kuruyorlar falan filan gibi. Dizi bu. Yani bu ne kadar tutar bilmiyorum. Bu bir arada... yerde şey bir süper güçler olan işte bu şey var diyor I am, I am number 13 mi 14 Aha. mi öyle bir, ona, ona, onu, four. I am number 4 I am number 4 mu? 14 mi ne olsa işte o onun gibi bir e, dizi yani e, onun güçlerini yeni keşfeden bir gençlik ve onu yakalamaya çalışan insanlar insan değil de işte Mis ne olsa Misfits gibi mi? E, Misfits tabi daha şey kalıyor insani kalıyor bu daha gençlik yani, evet, yani. yani CW'nun öyle çok gençlik dramalı dizilerine ben çok, çok şey yapamıyorum evet, yani Smallville'den sonra Supernatural <gülüyor> ıı, ve so o biraz çok bozulmuş. Yani bu kadar benim CW'da izlediğim... <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> izleyebildiğim bu kadar. Hala Dayanabil Wonder Woman <gülüyor> geliştirmeye çalışıyorlar. Ha, bir yerde Gitaran'ta mı? Ee, şeyde mi? Ee, Superhero halde mı Bir yazı gördüm tamam mı? Yani sürekli DC şey yapıyor. Diyor, açıklamalarında, basın bültenlerinde, Comic-Con'da. Adamlar yıllardır Wonder Woman dizisi filmi çekmeye çalışıyorlar evet. ve her zaman beceremedikleri zamanki... E, Açıklamaları şu oluyor. Hani Wonder Woman çok kompleks bir karakter. <gülüyor> Yok işte e, onu e, yani büyük Mimim perde Mimim ya da te, dizi haline e, koyup sokmamız, formatına sokmamız çok zor oluyor falan filan diyor. Hani orada yani çok güzel bir... Kom, kompleks derken tabii yani kompleks. Yani <gülüyor> yani el hareketlerini görmüyorsunuz ama e, kompleks bir karakter. Yani Titan'ın içine yerleştirmesi zor bir karakterdi. Hayır hayır. Şimdi oradaki o yazıda çok güzel bir, şey, bir cümle kurmuş herif. Demiş ki... Ulan DC Wonder Woman çok kompleks işte e, develop edilmesi zor bir karakter diyor ama ulan Marvel bir rakunun eline He. tabanca sıkıştırıp evet. tamam mı şey e, Guardians of the Galaxy çekiyor Aynı. ne kompleksinden bahsediyor bir bu kompleks, adam? Yani. <gülüyor> Adamla rakun koymuşlar yani. Ulan Guardians of the niye Yani Guardians of the Galaxy kestleri belli Abi, oldu. DC de adam yok adam. Adamlar man kafa. Zaten de ...onan sonra... Yani adam olsaydı... ...DC'yi şimdi... Hü -hü -hü ...almış başına gitmişti. Ya de şimdi... O DC kimin? DC Warner Bros'un. Demek ki Warner Bros'te kafa çalışıyor. Yani Warner Bros'da kafa biraz... ...ee... şey... ...old school çalışıyor tabii. Bak DC Hasbro'nun olsaydı ne olur. Adam Transformers'dan... ...Buttleship... ...Amiral Butler'dan film yaptı anasıl sen. Hakikaten ya herifler Amiral Batlı'dan film yapıyor. yapıyorlar. Bu Bunlar Adam Wonder Woman yapamıyor. Evet Hungry Hungry Hippos'un film haklarını <gülüyor> evet. satıyor. Tam Monopoly'nin film haklarını evet. satıyor herifler. Ama sen Wonder Woman'ı ne film yapabiliyorsun ne dizi yapabiliyorsun. Sonra dizi çekmesi için Wonder şey Wonder Woman'ı David İkeli'ye e. veriyorsun. David İkeli, ha ha. David de hatırlayanınız vardır illaki. ki. Bir Yıl. Tamam mı? Boston Eagle. Boston Aa, Eagle çok işte iyi bir dizidir. Wonder arada. Woman. Hani dalgasını daha geçmek için söylemiyorum ama Ellie Bir Wonder Woman. Ha, o pilotunu ben izlemedim. Ben de ama şey e, okuduğum kadarıyla yine ya e, menopoza girmeye ramak kalmış bir Wonder diyalog üzerinde bir e, pilot çekmiş David II'di. Çok girişim. Evet. Adama... Ha, bu adama verirsen tabii ki yani onu develop etmesi çok zor. Marvel'da bak. Shield'da yedisi çekiyor. Yani, yani şimdi Agent of Shield'ın e, çıkması sebebiyle e, belki de e, şey Warner Bros. CW kanalında hani bir e, Justice League dizisi çıkarmayı planlıyor olabilir. Zaten Flash'ın geldiğinin haberini yapmıştık. Hatta Flash'ı e, Barry Allen olan Flash'ı galiba şey Arrow'un ikinci sezonunda göreceğiz. Ha, evet. e, hani Arrow iyi gidiyor. Bence hani bilmiyorum ikinci sezona göre bakacağız. İkinci sezon da hani ümit vaat ediyor diyelim ve Flash gelecek Wonder Woman hala işte yapılmaya çalışılıyor ondan sonra Justice League dizisi e, hani filmden önce televizyona gelmesi çok daha muhtemel görünüyor. Daha fazla işte şey e, DC karakterinin işte diziye dökülmesi planları CW'de mevcutmuş. Hani bence bir Birds of Prey yapsalar çok iyi gider şey, CW'da. Bir şey olacak yok. Oğlum Birds of Prey yapsalar off. Şöyle Fishnet'li bir şey görsek. Ee, sen söyle Black Canary'i görsek. Oğlum Avengers 2. Bir gelecek bir koyacak ağzına. Thor Thor. <gülüyor> Thor ya, hepsini. Thor. Thor. He, film olarak çok iyi bir film olmasını beklemiyorum bir... ya. Açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Sana yani... Sen de çok umumuzdaydın. Thor geliyor mu geliyor abi. <gülüyor> geliyor. İzleyeceğiz, izleyeceğiz. Allah, Allah. Hatta Adam sen... çekici sallıyor mu sallıyor. Evet. Bu arada hani e, daha fazla Loki sahnesi koymaya karar vermişler Thor'a. Çünkü yani, büyük ihtimalle o Comic Con'daki etkisinden sonra herhalde bulmuştur evet. diye düşünüyorum. Hani bu seneki komikonun en iyi e, görüntülerinden bir tanesiydi. Yani bir numara bir numara benim için şeydi. O Breaking Bad'deki herifin evet. kendi maskesi takması. İki herhalde Loki'ydi. Üç e, Superman Batman filminin açıklanması. Evet. Hani böyle güzel şeyler oldu. Yine biz evimizden izledik. <gülüyor> Bir gidemedik. Oh <gülüyor> gidemedik ya. Hatta ben geçen seneki Comic Con'dan sonra bu sene gideceğim diye ön kayıt yaptırmıştım. Ön kayıt nasıl yaptırdın lan? Her yani şey. E, ön bilak, de kayıt dediğim. Bilak, bilak, ön bilaka. kayıt dediğim yani bana şey e, biletler satışa çıktığı zaman haber ya. ver diye kayıt yaptırdım. Haber gelin, naa diye böyle sana Yani badge almaya niyetliydim. Ondan sonra baktım yine iş güç falan filan gidemeyecek <gülüyor> kaldı. Öyle. Ama bir gün, bir gün, bir gün oraya bir kıyafetimi şey, giyip gideceğim dostum. Yo ben herhalde gitsem kıyafetimi giymem de. Harcan bir tane market takarsın. Ee, şey, hani bir Grand Slam yapmak lazım. Bir San Diego Comic Con, ondan sonra şey, e, E3, Gamescom, eee üçlemesi. Aa, yapmak lazım. Yapmak lazım da geçti burun pazarı. Bu sene geçti. Peki biz de <gülüyor> dinleyenlerimize e, bu hafta ne yiyecek önerirsin? Bir ne nerd yiydi? olarak bir nerd yiyeceği. Bir nerd yiyeceği. Abi benim en nerd yiyeceğim herhalde makaroni cheese olur. Makaroni cheese. Yani <gülüyor> pardon. Aslında. Hani Amerika'da falan olsak çok hazır e, makaronin, cheese ürünleri var. Tabii. Türkiye'de de evde e, kendin yap. Evde kendin yapacaksın ama yapması birazcık zor olabilir çünkü böyle löp diye kalıp e, çedar mideni oturabilir. Yani işte birkaç yani ben nasıl yapıyorum ben işte tere... makaronin cheese yapan yerler yok mu? Oğlum? Var. Gitsinler odaya. Evde var bir şey değil. Ama evde Carl yapmıyor mü? Yürü yap. yapan bir yer bulursanız Macaron cheese, krotonian cheese. Önce e, suyu <gülüyor> kaynatıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Makarna <gülüyor> yapmayı herkes biliyordur be. <gülüyor> Makarnayı koyuyorsunuz, al dante olana kadar haşlıyorsunuz. Ondan sonra süzüyorsunuz. <gülüyor> Ondan sonra. Ben ne yapıyorum işte e, birazcık e, hani tereyağında un kavurup peşemel sos yapar gibi tamam mı? He. Ondan sonra biraz sulu yap lazım tabii onu. Evet. Ondan sonra e, süt koyup e, çırpıyorsun. Ondan sonra üstüne çedarı ağzına kadar diye dolduruyorsun. Ondan sonra da hazırlamış olduğun e, hani bu e, makarnanın üstüne döküyorsun. O ondan sonra fırına Karıştırıyorsun. Ondan sonra üstüne çedarı bir daha basıyorsun. Ne ondan yapıyorsun? sonra fırına veriyorsun. Ben böyle yapıyorum. Ondan sonra üstündeki çedar böyle hafif şey... E, kıtır kıtır oluyor. Kıtır kıtıra kadar değil de hani böyle eriyip ufaktan yanmaya hmm. başladığı o nokta var ya. Evet. O zaman çıksın. Ondan sonra Böyle bir şeyler. Tehlikeli. Evet. Birazcık tehlikeli ondan sonra başka nerd içeceği aslında nerd içeceği diye bir şey yok ya nerd içeceği dediğin nerd içeceği dediğin işte çok kalori aldıran <gülüyor> ondan sonra anında kiloyu yüpley yüpletebilir damarları tıkayan damar tıkayan yemeye denen bir şey yani hani nerd içeceği en en büyük nerd içeceği bence şey bacon var bacon cheeseburger ama bir özelliği yok o bacon var işte daha ne özellik üstünde ondan sonra e Çili dog olabilir ama o zaman Çili chili dog yapan bir yer bulmak lazım ya da çiliyi yapmak lazım. Oo çok çok uğraş. Bu arada Nordijelik de Twinkie'yi tekrar satmaya başlamışlar. Ha evet. Twinkie bildiğin şey, e, Hayvansal hayvan sağ yağının çırpılarak yapılan kreması değil mi? Evet. Ama işte bir ara yoktu ya millet Amerika'da kafayı yemiş. Twinkie'ler gitti, Twinkie bulamıyoruz falan diye. Şimdi Twinkie tekrar satışa çıkarmışlar. Çünkü çok gereksiz bir şey. Ben yemedim, Çok merak ettim. Ben yedim de öyle çok ağlamış, ağlamış, ağlamış, göle, gibi şey böyle. Almış an bir şey. gibi bir şey böyle. gibi bir şey abi. Yumuşam. Bak nasıl bir şey biliyor musun? Şey düşün. Marshmallow e, gibi bir şey değil mi? Hayır. E, hani e, hazır satılan şeyler vardır ya bu e, pasta ekmeği mi deseydi. Evet, de, evet. Değil mi? Evet. Onun böyle daha yumuşak daha e, yağlısını düşün. Evet. Ve içinde de şey var böyle krema var. Hı. Yani çiğnesen Anladım. çiğnenmiyor, tamam mı? Yutsan yutulmuyor. Hani kötü bir şey yiyecek mi? Sağlık açısından kötüdür illa ki. <gülüyor> <gülüyor> hani yenen bir şey, yenilebilir güzel bir şey. Çok çok böyle hani abartıldığı kadar e, güzel bir yiyecek değil. Bana kalırsa. Ne bileyim işte Amerikan özentiliği <gülüyor> Evet. Ya yani pasta Meler ekmeğine gibi. sarılmış işte Starbucks kreması. Evet. Bu yani. Çok bir şey değil. Yani çok başarılı bir şey değil. Yani bir Oreo değil yani. Oreo. Oreo. Geçen yaptığımız shake'i bir daha mı yapsak? Hayır bir daha yapmayalım. <gülüyor> ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaş? Bazen <gülüyor> sıkıldığımız zaman. Sıkıldığımız ki Ki sürekli sıkılıyoruz. şey alıyoruz e, güzel bir vanilyalı dondurma tamam mı? İçerisinde Agenda'sında vanilyalı kullanmıştık. Sağlam vanilyalı. Böyle az bir süt içine iki kaşık şey, kahve atıyorsunuz. Ondan sonra e, şey, kikup e, şey koyuyorsun. Manilya dondurma Manilya dondurmayı Ondan sonra birkaç tane de oraya atıyorsun içine. Oh. Mikserden geçiriyorsun. Hmm. Mikserden geçiriyorsun. Mikser kendinden geçiyor. Oh. Ondan sonra da şey, bardağı dolduruyorsun. Üstüne de varsınız, varsa şey, krema. Krema koyuyorsun. Oh. Ondan sonra elini telefonla alıyorsun. ambulansın numarasını hazırda tutaraktan içiyorsun. Kendinden geçerken. <gülüyor> kendinden geçerken basıyorsun. basıyorsun. <gülüyor> Böyle şeyler yapıyoruz. tehlikeli şeyler yapıyoruz. Ee, ya, böyle boş. <gülüyor> <gülüyor> böyle dedik de yarın acaba mı? Pancake yapmamız lazım ama. Krem alsaydık keşke. Pancake. Ne? Maple şurupımız var mı ki? Maple şurup yok. Ee, o zaman pancake olmam. Ya. Ha maple şurup demişken. Onda mı yakmasını öğrendim? Hayır <gülüyor> yapmasını öğrendim değil. Eee. Kanada biliyorsunuz maple Şurup'un ana vatanı. Evet. Ee, maple dediğin nedir? Ak ağaç. Ne? Neyse işte Aksan, bilmiyorum Türkçe, Türk ağaç. Kanada diyelim maple shrub, evet. Yani dünyadaki maple shrub'ların %90'ı Kanada'da evet. üretiliyormuş. Orada evet. bir ağaç var. Ve dolayısıyla Kanada'da bir şey var. Komoy geçti. Evet. Bir maple shrub strateji federasyonu mu? Öyle bir kurum var tamam mı? Evet. Ee, şey gibi OPEC gibi tamam mı? Ee, petrol e, strateji kurumları var ya dünya evet. çapında e, petrol piyasasını yöneten ve hani düzenlenmesini sağlayan Maple şurup içinde böyle bir şey var tamam mı Kanada'da manyak mı yani atıyorum e, bir sene de tüketilen maple şurubu 10 litre ise ve hı. o sene işte 12 litre mepuru üretildiyse o 2 litreyi bu ihracat alıyor, depoluyor. Hı hı. Ondan sonra işte 8 litre üretilen bir senede hani tamam ki, evet. Fiyatı artmasın Allah diye. Allah, diye Allah, çok iyi. Şey ilginç. piyasaya sürüyorlarmış. Yani yaptıkları şey bu. Maple şurubu. Doların bu herifler, iki lira yani. he, bu heriflerin şey böyle devasa maple şurup depoları var tamam mı? Varillerde şey yapıyorlar, saklıyorlar. Var, Varilde düşünemiyorum tamam. Ve yani bildiğim petrol varili gibi varillerde maple şurup saklıyorlar tamam mı bu herifler. Ne evet. çok araba geçti arkadaş ya. Evet. Neyse, bu heriflerin tamam mı? Bir tane deposu. Ee, yani hayvan gibi bir deposu var ama ağzına kadar dolu değilmiş. Deponun bir kısmını başka bir şirkete kiralamışlar. Peki. Ve o kiralayan şirkette tam aslında bir ee... Hırsız çetesinin kurduğu sahte bir şirketmiş. Tamam mı? Ve Peki. bu herifler galiba birkaç ay içerisinde o depoyu boşaltmışlar. Tamam mı? Şaka yapılmışlar. Maple şurupları almışlar ve yerine su dolu var. Nasıl Bırak, Bilmiyorum. Geliyor abi falan Ve şey. kamyonlarla o maple şırıpları taşımışlar ve çalmışlar. Tamam mı? Cık cık cık. Yaklaşık kaç e, atıyorum şu anda. hatırlamıyorum çünkü tam rakamını ama tonlarca maple şurup çalınmış... Ve fiyatı da 18-20 milyon dolar mı öyle bir, bir tutarda bir maple şurup çalınmış. Tamam mı? Ne, ne var? Var mı? üstüne koyuyorsun. Ve bu heriflerin bu maple şuruplarla ne yaptığı belli değil. <gülüyor> <gülüyor> Ağda yapıyorlarmış. <gülüyor> yani dünya çapında işte pazarlamış da olabilirler. Vay anısını ya. Ama böyle bir olay oluyor <gülüyor> dünyada. Çok komik yani. Herifler, maple şey, maple şurup yani. milyon dolarlık maple şurup ıı, çalmış herifler yani. Neyse aslında yaklaşık ne bir, on, bir saattir falan konuşuyoruz. Bence burada e, bu haftalık... E, bu haftayı bitiremiyoruz. Bitirelim. Devamını da belki de e, two parter yaparız. iki bölümlük yaparız. Biz belki muhabbet etmeye devam ederiz. E, beğenirsek ama, ne Çık, çıkanı size e, paylaşırız. Beğenirsek. Garantisi yok hiçbir şeyin bizde. Biz hiçbir şeyin garantisi yok. O Neyse bilir. arkadaşlar o zaman e, bu kadar geyik yeter diyerekten Size buradan el sallıyor. Görmüyor. El, el sallıyoruz. Görünmeyen el. Saygın görmüyor. el salla. Saygın el sallıyor. <gülüyor> evet. Sallıyorum. Evet. evet. Pelerinli Podcast takip etmeye devam ediniz. Pelerinli.com takip, takip etmeye devam, devam ediniz. ediniz. Ee, sizleri en azından Facebook'ta daha bak görmeyi dileriz. Dileriz. Bize fotoğraf gönder. <gülüyor> ne yapacağız Saygın? <gülüyor> Bilmiyorum. Kızsanız gönderebilirsiniz. Saygın evde Kızmasanız da göndeririz. <gülüyor> Buh-bye <gülüyor> <gülüyor>